Cenab-ı Hak ve Kaderi Mutlak olan Allah Celle Celaluhu Hazretleri kainatı aşk ile halketmiştir. Aşk için halketmiştir. Aşk ile halketmiştir. Ve sevgililerini insanlardan seçmiştir. Allah ile kul arasındaki muhabbet ve aşkın bidayeti Allah'tandır. Allah bir kulu sevecek mi onun kalbine kendi aşkını atar. Sonra kul Allah'ı sever. Karşılıklı bir muhabbet başlar. Bu Aşk ve muhabbet lisanla tarif olmaz. Ve sevdiği de semavattaki bulunan meleklerine şöyle ilan eder. Ben filan kimseyi sevdim siz de onu seviniz. Yine meleklerin başı olan Hz. Cebrail aleyhisselama Cenab-ı Hak buyurur ki kürreye ardı seslenin. Ben filan kimseyi sevdim siz de seviniz diye. Bunun üzerine semada ve artta olan bütün mahlukat ilahi bu zata teveccüh eder. Hepsi bunu severler. Mahlukat içerisinde mahbub olur ve hakla, hakla kaim olur. Aşk onu öyle bir hale koyar ki hak ile hak olur, kendi özünü bilir ve nereye baksa hakkı görür. Zira bu alemde hakkı görmeyen amadır, yerin öteki alemde onlar ama olacaklardır. Evet, bidayet aşk ile başlamış, nihayet aşk ile bulmuştur.